Açık Radyo'da Açık Dergi programı devam ediyor. Saat 7'yi 7 geçmekte. Şu anda Adam Rudolph dinledik size. Daha doğrusu olan Movie isimli projesinin Dream Garden albümü 2008 yılında yayınlanmıştı. O Şogbo isimli parçaydı. Perküsyoncu olarak kısaca özetleyelim Adam Rudolph'u. Zira belki ayrıntılandırma imkanında bulacağız. Adam Rudolph bu ayın sonunda İstanbul'a uğrayacak birçok caz müziyeninden sadece bir tanesi. İsmet Sıral Yaratıcı Müzik Stüdyosu, İsmet Sıral Creative Müzik Stüdyo, 2010 yılında gerçekleşiyor bir kere daha. Ee, oldukça geniş bir programa sahip, 11 gün boyunca devam edecek bu stüdyo çalışması, atölye çalışmaları. 8 büyük tematik konser, 23 atölye ve seminerden oluşuyor. 7 grup çalışması, 3 konferans ve çeşitli doğaçlamalara yer veriyor diye internet sitesinden olduğu gibi aktarayım size ama daha güzelini anlatmak için dost ki bizlerle beraber Kendisi bu bütün çalışmanın organizasyonu direktörlerinden. Dost Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet doğru bir isimle başladık mı çok emin olamadım. Çünkü müzisyenlerin hepsi esasında iyi müzisyenler ve değerli müzisyenler. Daha çok birazcık akışa iyi gelebilecek müzisyenlerden biri olan Adam Rudolf ile başladım. Gibi. Programı ayrıntılandıracağız ama açık radyo dinleyicilerine bir kısmının asker olduğunu, büyük bir kısmının asker olduğunu biliyorum ama İsmet sağ Kreatif Müzik Stüdyo'dan bahsedelim. Hı hı. Devraldığınız bir gelenek vardı, Kreatif Müzik Stüdyo geleneği vardı ve onu devam ettiriyorsunuz bir süresi Türkiye'de. Bu süreci özetlemenizi rica edeceğim. Tabii ki, sağolunuz. Buyurun. Kreatif ee, Müzik Stüdyo 1971-84 yılları arasında Woodstock New York'ta e, faaliyet göstermiş bir ee, ekol diyebiliriz okuldan çok. Ee, çünkü e, bildiğimiz akademik anlamdaki e, bir e, öğrenim sistemine sahip e, olmayıp tamamen e, usta çırak ilişkisine dayalı. E, orada e, zaten yaşayan pek çok sanatçının olması sayesinde hı hı. E, zaman içinde böyle bir nevi bir e, e, Hani bugün world music, world jazz denen kavramların Hı -hı. çok daha erken bir tarihte ilk kez temellerinin atıldığı, yaratıldığı bir e, müthiş bir ortam diyebiliriz. Efsanevi sıfatıyla anılıyor genellikle. Hı -hı. E, e, Creative Music Stüdyo'nun en büyük özelliklerinden biri başlangıçta avantkar cazcılar tarafından kurulmuş olmasına rağmen aslında e, 70'lerin ortası itibariyle... E, Özellikle Dançeri'nin Amerika dışında yaptığı bütün dünya gezilerinde işte Afrika'dan, Hindistan'dan, Brezilya'dan, Çin'den dünyanın her tarafında gezen bir gezgin müzisyen, O müthiş evet. bir insanmış. Herkesin anlattığından anlaştığından. Hatta ben şahsen tanıma Aynen. fırsatına da sahip olmuştum. Çok Nerede küçükken. tanışmıştınız? İstanbul'da, İstanbul'da İsmet Sıralı ziyarete geldiğinde evet. oğlu İgla ile bize uğramışlardı. Babam da eski caz müzisyenlerinden Ali Kayral ismet sıralı olan dostlukları dolayısıyla öyle bir görmüştüğüm vardı. E, Dançerin sayesinde dünyanın dört bir yanında müzisyenler orada şimdiki gibi de çok kommersiyel şey e, bilet parasını denk denkleştiren gidebiliyor. E, dolayısıyla orada birbirinin dilini geçmişini geleceğini <gülüyor> bilmeyen insanlar ilk olarak müzikler e, buluşuyorlar ve e, Orada bayağı ciddi bir hani, ekole dönüşmesi o dönem itibariyle oldu evet, aslında. Bu arada bu e, çalışmaya, müzik atöviz çalışmasına da katılacak müzisyenlerin da aslında dünya gezmiş müzisyenler. Birçoğu Kıtaları dolaşıp da bir şekilde son olarak İstanbul'a geliyor olacaklar. Evet, ee, daha önce gelmiş olanlar da var, hiç gelmemiş olanlar da var. Evet. Ee, çaldığınız, Edmund Rudolph'ta e, daha önce gelmemiş olanlardan bildiğim kadarıyla eğer çok yanılmıyorsam, ve şey doğru bir seçimdi acaba demiştiniz. Hı. Çünkü projede gerçekten çok ilginç kilit noktalarda yer alacak. Onlara Hı. sırası gelirse bahsedelim. Evet bahsedelim. Geçen esasında etkinliklerde neler olmuştu daha önceki atölye çalışmalarında? Onun da kısa bir özetini yaparsak. Tabii. 2006'da, 2006'da yapmıştık ilk Hı. açılış etkinliklerimizi. Amaç tabii ki bunu 2007-2008 diye sürdürmekti. Nasıl evet. ki şimdi 2010'u... ...en büyük başarıyla bile hayata geçirsek... ...2011'e olmazsa bunun... E, ...bizim için hemen hemen hiçbir şey ifade etmeyecekse... Evet. E, ...o zaman da amaç... ...devam etmekti. E, Şeyde... ...bir nevi kendi kendimizin... ...sponsorluğunu falan yaptığımız... ...birazcık da... E, ...maddi sıkıntılara ulaştığı için kalıcı... E, ...öyle hemen belimizi doğrultup... ...ikincisini yapamadık. E, sonra da... E, Gerçi ona isterseniz sonra gireyim. Orada neler olmuştu ondan bahsedeyim. Ee, e, yine üç e, üç günlük etkinliklerdi bunlar. Hı -hı. Ee, üç büyük konser ama iki bölümden ve her birinde de iki ayrı orkestranın olduğu iki büyük bölümden oluştuğu için aslında altı konseri üç güne sığdırmış gibi olduk. Hı -hı. Ee, bizim asıl yani kendimize misyon bellediğimiz bir şekilde. Bunun okul yönünü yaşatmak yani bir evet. ilginç festival yapalım da e, millet gelsin değişik bir şeyler izlesinden ibaret olmayan e, kalıcı tarafının da bu olduğuna e, inanıyoruz. Bütün bu bunca senedir bu işe evet. emel, emek ve gönül verenler. E, dolayısıyla 12-13 e, tane workshop e, yine iki konferans e, bir de jam session sığdırmıştık hı hı, e, üç güne. Ee, ilk bu tür organizasyonumuzdu. Ee, evet. Yine de altından başarıyla kalktık sayılır. Evet, o zaman da takip etmiştik açık radyo olarak yine. Tabii, hem de çok iyi takip Bu sene de içerisinde ya, olacağız. En az 3 programcı olduğumuzu biliyoruz orada. Hı -hı. Çeşitli kollardan söyleşiler yapmayı planlıyoruz en azından İSCEMS'nin sesini bir şekilde açık radyodan eş zamanlı olarak duyurmak gibi bir hedefte koyduk şimdiden kendimizi. Şu koyduğunuz ayrıma gelmek istiyorum aslında. Bu hani bir yandan e ...çok resmi olmayan bir öğretim sürecinden bahsediyoruz. Bir bilgi aktarımı sürecinden bahsediyoruz. Bu zannedersem ilk başta orijinalinde de böyle miydi? Aslında bu birazcık benim için karanlık olan bir alan olduğundan Hı -hı. soruyorum. Şimdi bu diğer alanın ortaya çıkma ihtiyacı nasıl oldu? Mesela Galata Köprüsü'nde zannedersem bir konser olmasından bahsediyor. Mes Eminönü üst geçidinde. Eminönü üst geçidinde. evet. evet. Yani peki bu e, meseleyi şehre indirme nasıl bir e, hedef çerçevesinde ortaya Çok kondu? Doğru bir soruyla başlamış oluyoruz. Sevindim. Ee, e, çünkü şey zannedilebilir e, bir kere bu sene e, 11 günlük bu kapsamda bir şey yapabilmemizin e, hani maddi tek açıklaması tabii ki e, İstanbul 2010 Kültür Başkenti Ajansı Müzik Yönetmenliği'nin verdiği destek baya ciddi bir oranda destek verdiler. Evet. Ve bir herhangi holding sponsorluğu vesaire falan da zaten pek tercih, tercih etmediğimiz hocam. bir şeydi. Yani domine eden bir o tür ana sponsor olsun hiç zaman istemedik. Hı -hı. Yan destekçilerimiz de küçük katkılarda da bulunsalar tam bir imece usulüyle bir öyküsü olan şekilde içinde bulundular. Sitenize girdiğinizde sadece İSA CMS'yi görmek çok mutluluk verici. Orada reklamların <gülüyor> olmasındansa bunu söyleyebilirim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> İşte şey, e, şehre inmek hikayesi ise yani şehirle bağlantılı olması e, İstanbul 2010'un e, 2010'da yapıyor olmamız, kültür başkenti yılında yapıyor olmamızla çok alakalı değildi. Biz 2008'den beri bu e, kurguyu oluşturmuş vaziyetteydik. E, 2010'a gider iken diye bir Üsküdar'a gider iken'e gönderme yapan e, sloganla konserler serisi düzenliyordu, düzenliyordu 2010 ajansı. Hı hı. Fakat bunlar birazcık kısıtlı kalmak zorunda kaldı o iki yıl boyunca. Dolayısıyla bizim devam eden projenin desteklenmesi de söz konusu olmadı. 2010'da ancak kapsamlı bir şekilde yer alabildik. Ama 2008'den beri aslında İsmet Sıralı ve Creative Music Studio sanatçılarının mentalitesinden, yaklaşımlarından yola çıkarak geçen sefer sanatçıları ee, tamamen serbest bir e, temada buluşmaya e, çağırmıştık. Bu kez acaba onlara bazı şeyler önerelim, Hı -hı. bakalım tepkileri ne olacak, ee, eğer hoşlarına giderse onların üstüne gidelim e, diye bir fikirlerle yola çıkmış olduk. Daha da heyecan verici böyle ee, bölgesi Evet, yani bir şey ortaya atmak onlardan daha iyi bilmek veya daha yaratıcı olmak anlamına asla gelmiyor. Bilakis onlar sayesinde e, bugünkü kıvamına doğru ilerledi her şey. Hı -hı. Ee, ana fikir şuydu, İsmet Sıral'ın ee, zaten benim belgeselimde de ilk yaptığım e, bu projenin de başlangıç noktası olan belgeselde de çeşitli insanların aktardığı gibi e, doğa sesleri de e, anında flütün yanında taşıyıp hemen çıkartıp kurbağalarla düet yapmak e, işte baykuş sesiyle saksafonun akord etmek falan gibi e, yaklaşımları vardı e, dançeri de vs. çok olan e, ve yani böyle tamamen dinlemek, anlamak Kapı gıcırtısından da bir mana çıkartıp ona da bir cevap vermek üstüne kurudu. Müzikal bir anlayış, çok geniş, çok esnek. Arabeskin ilk çıktığı yıllarda herkes acayip şey yaparken, bütün klasik cazcılar ayaklara fırlarken İsmet Sıral orada kayda değer bir, bir çığlık var, duyulması gereken bir haykırış ve daima giden bir neşe var diye daha ilk zamanından Orada bile müziğe esnek, ne kadar esnek baktığına ortaya koyabilmiş bir insandı. Sonrasında delilendi aslında bunu söyledi. İnsanlar evet, o noktaya geldi. Evet, bunu evet, noktasına. evet. Baya baya böyle bir 20-30 yıl önce <gülüyor> söylemiş olduğu o sözleri. <gülüyor> ee, ve şey, e, biz de e, bir çekirdek kadro olarak bu işle uğraşıyoruz. Argos Kültür Sanat Çatısı altındayız ama... Kadıköy Gitar Cafe'den arkadaşlarım büyük katkısıyla ki müzik direktörü Sumru Ağır Yürüyen ve evet. etkinlik direktörü Onok Bozkurt her ikisi de Gitar Cafe'ni Gitar kafeyi bugünkü hale getiren insanlar evet, ve sahipleri... her ikisinin de bu stüdyoda müzik icra etmişliği de var onu da var değil evet, mi? söylemeden geçmeyelim <gülüyor> çeşitli projeler kapsamında olmuşlardı eğer zaten bir taraftan yüz yere birden koşturmuyor olsaydık en az bir tanesi yanımda evet. olabilirdi. Ama eminim zor bir dönem oldu. <gülüyor> Bayağı zor bir dönemdeyiz. Sonuçta şey... Sokağa e... çıkmak bu açıdan aslında İsmet da kendi vizyonunu devam ettirmek gibi bir... Öyle. Yani özellikle... Kapıya çıkıyor. Belki üzerinde durursak seyyar satıcılar ve şehir sesleri müzik yapma meselesinin kendi içinde incelikleri var. Yani hem İsmet Sıralı'dan aldığımız fikrin incelikleri var. Hı -hı. Hem yolda giderken... Seyyar satıcılıkla ilgili sosyolojik felsefi diyebileceğimiz hem de bayağı sahada yani bayağı e, sokağın kendisinden bize gelen çok önemli bilgiler oldu. Endişelerimiz vardı onlar nasıl kompanse oldu filan dilerseniz e, bir, bir, bir dahaki sefere söyleyeyim mi isterseniz. Şimdiden... Şimdi, şimdi konuşabiliriz, konuşabiliriz aslında ben parça tamam. arası bile vermek istemiyorum sonra <gülüyor> tamam. bir şekilde veririz diye. Ee bir kere e, bu proje genel olarak bu on, yani 11 günlük bir şey yapacaksınız işte Jazz sevencast festivali uzunluğunda hemen hemen bir e, etkinlik ve e, sonuçta bir e, onlar çok saygın ve e, önemli bir iş yapıyorlar bin yıldır bu işi e, yapıyorlar dünyadan büyük müzisyenleri geldi gitti ama bizimkinin şöyle bir farkı var e, bir e, ne olursa olsun bir konserler serisi değil insanlar gelip tanımlı bir şeyler yapıp gitmiyorlar Evet. Ee, hemen hemen 8 büyük tematik konser dedik mesela. Hı hı. Onların her birinde e, burada ilk kez olacak ve insanların bunu kavramsız olarak düşündüğü, müziğin üstüne kafa yorduğu, binlerce telefon konuşması ve e-mail ile içeriğin hı hı. nasıl geliştirileceğini e, birbiriyle paslaştığı e, temalarımız var. E, hani işin biraz da yaratıcı ve güzel yapma nedenimiz olan kısmı e, tüm bunlar zaten. Evet bu Temalara dair biraz da açabiliyor muyuz acaba? Yani yoksa sürpriz olsun, hani katılacaklara özel mi kalsın? Nasıl temalar? Yani projelerin kendileri evet. doğaları gereği o kadar kendi içlerinde sürprizler barındırıyorlar ki hı hı. hatta bizim için sürpriz olan şeyler de olabilir. <gülüyor> Umarım çok fazla olmaz ama yine de yani saklanacak bir tarafı yok. Yani dışından bahsedersek içinde o olmanın sürprizini kaçıracak hiçbir İlla, şey yok. doğru yani. söylüyorsunuz. Evet. Ee, işte bu e, yani ben Orta Köy'de oturuyorum kapının önünden her gün geçen pek çok sokak satıcısı seyyar satıcı e, sesini duyuyorum ve e, yani çok uzun yıllardır e, burada müthiş bir müzik var diye düşünürdüm benzer şeyleri Sumru'da o nokta diğer arkadaşlarımızla projeye yemek veren düşüne geliyorlarmış. Birimiz bir gün bir şey dile getirdi. Aa filan derken hakikaten seyahat satıcıların zaten kendi müzikleri var. Yani adam 30-40 yıldır evet. gırtlağını öyle bir şekilde geliştirmiş ki yani bir şarkıcıdan çok daha fazla sesine ihtiyacı var. Bir gün sesi kısıldığında tamamen o günün ekmeğinden olan bir e, durumu var. E, sonra onca şehir gürültüsünün içinde karakteristik bir şekilde e, sesini duyurabilmek çok önemli e, bir şey. Çok e, zor bir şey. O, onun için geliştirdikleri özel tınılar var vesaire. Hı hı kimisi daha böyle cırtlak zurnaya doğru giden şey sesle sesler tıss seslerle bunu yapıyor. Kimisi çok yüksek perdeden bağırarak yapıyor filan. ama genel olarak temanın gelişmesinde şey değildi yani. Herhangi bir bugün sokağa çıkıp ben de bir şey satmaya başlasam çorap çorap diye bağırsam hani so so sokak herhangi biri değil yani yıllardır bu tabii, işi tabii. yapan bir insan. Zaten bir bu sitinize baktığımızda da hani hep o sembolik figürleri görebiliyoruz aslında. Hani bir yandan orada bir çiçek satıcısı görüyorum mesela. Bir şerbetçi, sonra bir simitçi ve bunun haricinde martı da var mesela. Evet, evet, görünüm evet. var Vapur koymuşsunuz ki emin olun bence aslında bütün bunların bir arada görebileceği çok güzel yerlerden bir tanesi. Hı -hı. Aynı şekilde otobüste koymuşsunuz. Evet, koy. Bence bu da çok gerekli. En çok maruz <gülüyor> kaldığımız ses olarak. Hı -hı. Bütün bunlardan aslında ikham olarak yandan desem şöyle olacak. yani sen beni düzeltin. Müzik atölyesi sonucunda bir şekilde zaman geçirmiş kişiler bir araya gelip sonra şehre cevap mı verecekler ses olarak? Aslında biraz daha bu söylediğinizden organize. Yani e, biz mümkün olduğu kadar spontan boyutunu e, doğaçlamaya açık tarafını olabildiğince esnek tutmaya çalışıyoruz. Ama bir taraftan da e, yani herhangi üç yani mesela bunlar cazcı olabilir herhangi bir hiç sevmeme rağmen o terimi etnik müzisyen olabilir vesaire falan Hı -hı. ama yani herhangi bir üç ustayı üst geçinin üstüne çıkarıp hadi evet. çal dediğimizde yani bir tür sokak müzisyenliği icra etmekten farkı ne olacaktı bunu pek çok müzisyen Hı -hı. yolda belki her gün yapıyor aşağı yukarı evet. yani oraya çıkıp da orada bir parça çalmak veya şey değildir mesela. Ee, bunu <gülüyor> yani e, tıpkı İsmet Sıralın kurbağalarla düet yapması gibi ki ilginç bir şekilde de kendi tanık olmuştum da var e, kurbağaların cevapları ve sesleri de düzen ve şekil değiştiriyor o çaldıkça mesela e, yani bir mutlaka bir soru cevap haline geliyor evet. bir şekilde e, o sesi duyarsız kalınmıyor şehir e, sesleri de de işte üst geçidi 24 saat yegâh geçişine e, kapatıp o bin türlü izin aldık bir şeyler yaptık falan yandan uygun bir yerden e, yaya geçişi verilerek Hı -hı. oraya bir ses sistemi e, döşeceğiz e, Kilit noktalardan sesler alacağız ki e, mesela oradaki 400-500 metrekarelik bir alanda her gün geçen bir insanın duyduğu seslerin tümünü homojen bir şekilde bir noktada duyamazsınız. Yani Hı -hı. E, jeton e, akbinin o, bilir o renk sesinden işte e, şeyin açılıp kapanma tırk tırk etme sesine işte denizin dalga, dalgın iskeleye vuruşundan vapur sesine martı sesine kadar bunların köprü üstünde operörler böyle şeyce yani çok gürültü kiline yol açmayacak şekilde ama orada tümünün biraz duyulabileceği şekilde amplifiye edilecek <gülüyor> ve sanatçılar da orada 20 kişi gibi bir ekip bulunacak çoğu ISM sanatçıları olan zaten ...aralarında birkaç öğrencimiz de olacak. Ee, hatta bu ayrıntıya girmişken şeyi söyleyeyim... ...ilk başvuran öğrencimiz... ...aynı zamanda kendisi çok ciddi ve üst düzey bir müzisyen olan... ...Natalyaman Yeni Zelanda'lı hmm. İzzet Kız'ın da eşi olan hmm. müthiş bir arpistir. Ve bizim internetteki ilk öğrenci başvurumuzu <gülüyor> yapmış Anladım. kişi oldukça üst düzey bir öğrenci şeyimiz var mesela Natalya da bu projeyi çok sevdiği için Arp ile orada olacak mesela koca arpının üst geçitte olması vesaire gibi ee, nefesliler yaylılar işte Oliver Lake <gülüyor> John Lindbergh, Tanitabal Kenny vessel falan gibi baya sağlam müzisyenler ee, yine Hacı Ahmet Tekbilek, Ömer Faruk Tekbilek gibi bizden isimler <gülüyor> muhtemelen Ahmet Özden ee, bu işten keyif olacak herkesin bulunacağı bir şekil olacak yani ee, fakat bu hani böyle rastgele bir vapur sesi geldi. Ben de hop yapayım den Hı. ibaret o, e, olmamasını işte Edim Rudolf biraz sağladı. Hı. Yani biz burada e, çok kaotik de bir şey olmaması hani bir e, zaten kaosla müzik yapıyoruz. Hani müziğin o var olan kaosun üstüne bir kaosla biz koyarsak hani acaba hakikaten müzikal anlamda üstüne bir laf edebilmiş olacak mıyız Hı. sorusuyla biraz boğuşuyorduk. Eee ama Edwin Rudolph e, bir workshop yapmak istediğini söyledi. Biz de dedik ki o workshop'un yani workshop'tan öte bunu köprü üstünde asıl uygularsan çok güzel olur diye. Hmm. Onun e, bir e, şimdi artık sound painting falan deden ama zamanda e, çok az kişiye Oliver Laken hatta mucidi oldu. Butch için Conduction adını vererek e, kendi adına e, şey yaptı. Bu e, ama Adam Rudolph'un çok uzun yıllardır yaptığı bir e, ellerle, kollarla ve mimiklerle hı hı. bir yönetme biçimi var. Bu doğrudan doğruya e, müziğin ruhunu, duygusunu anlatan, hani bazen nota da e, ifade edebiliyor bir hareket fakat ciddi ciddi çalışılması gerekiyor. Ee, ve bu Moving Pictures'ın dışında e, Go Organic Orchestra'nın örneklerini hı. dinledim sizin az önce dinlettiğinizin. Hı hı. Gerçekten kendi başına e, hani herhangi bir şehirli müzik yapmanın filan ötesinde yani baya böyle bir kendisi kimsenin şey diyor, şehrin konçertosu dedi, buna öyle koydu adını zaten. Hani çok güzel bir şey var çünkü birlikte o hareketleri çalışmış ve birbirini artık duyan ama... Hı hı. Her şeyin neticede yine de o anda içinden içinden geldiği gibi o hareketi belli bir şekilde yorumlayan sanatçılarla yapılan bir şey. Yani Edim Rudolf'un düşüncesi orada etraftan gelen tüm o seslerden aldığı etkileri o yönetim biçimiyle, yönetme biçimiyle şeyle paylaşmak müzisyenlerle, onların da çeşitli inişlerle, çıkışlarla. Burada ilginç olan bu biletli konserlerimizden biri değil. Yani Hı. oradan geçen yaya ve sürücüler... E, olayın hem izleyicileri hem de parçası olacaklar yani klaksonuyla evet. e, katılan birisi müziğin bir anda içinde olmuş olacak evet. Burada evet. diğer etkinliklerden de bahsetmenin vakti geldi ve Tabii. geçiyorsa yani 19-27 oldu şu anda ama Aha. bu sadece bir etkinlik köprü üstünde olacak olan evet. esas atölye kısımlarından da bahsetmek istiyorum Tabii ki. diğer konserlere belki ilerleyen günlerde gibi ayrıca ayrıntılandırız ama hı hı. bu diğer kısmı olan atölye kısmına geçelim hı hı. isterseniz Kimler, ne yapacaklar? Bu kadar da geniş soruyorum maalesef. Evet, epey geniş sordunuz. Şimdi hafızamı... <gülüyor> <gülüyor> yani şey, bir kere şeyin en güçlü isimlerinden biri, organizasyonun, hani ün anlamında diyeceksek eğer, John Zorn ve ekibi, evet. Mark Ribot, Kenny Wallace'ın, Baptista ve Greg Cohen'den oluşan ekip. Bunların hepsinin atölyeleri olacak. Bunların ayrı. hepsinin atölyeleri olacak. Şeyin... ...John Zorn ve Mark Ribot ...şey olarak yapacaklar atölyelerini... Ee, ...soru cevap şeklinde tamamen... ...öğrencilerin yönlendireceği biçimde... Ee, ...soru cevap derken... ...yani... De, ...müzikle ilgili konuşuyoruz ...müzikle ilgili tabii tabii yani... Ee, on, i̇şte. ...sorulara cevap verecekler yani... Hı hı. ...hatta bu Allen filmine gönderme yaparak... E, e, Mark Ribbitt hakkında bilmek istediğiniz ama sormaya korktuğunuz her şey diye bir e, şey önerdi. E, John Mark Ribbitt adına. Bakalım Mark ka kabul edecek mi bunu? <gülüyor> evet. Öyle bir durum var. <gülüyor> Göndermesi nedeniyle <gülüyor> kabul eder mi yani mi? İsterseniz ben isimleri kolaylık olsun diye sayayım. Arasından belki cımbızlamak gerekir. Ne dersiniz? Tabii tabii. E, o... İlk önce açılışın 29 Temmuz'da olduğunu söyleyelim bir konferansla e, açılıyor. 30 Temmuz Cuma Göksel Bak'ta girip Yurda Tokcan atölyesiyle hı hı hı. başlıyor. Sonra Rahman Cemal var bir hiphop atölyesi hı hı. E, olacakmış. Bu ardından Adam Rudolf var. Go Organic evet. yazıyor bunun içerisinde. O, a, az önce söylediğim evet, e, az önce. şey e, öğrencilerle yapacak aynı çalışmayı. Evet ertesi gün Tolga Tüzün semineri var. Hı hı. E, Karl Berger ve Ingrid Serso atölyesi olacak. Aha. Steve Gorn, John Lindberg var. Türk Halk Müzikleri evet. atölyesi de koyulmuş. Bunu belki kısaca Tabii, açabiliriz. E, zaten aslında belki en başta belirtmek gereken şuydu. E, bugün hmm. bir tabloit gazeteyi nihayet bitirebildik. Hmm. Yani bu işin içeriği birazcık karma karışık olduğu için e, ve genellikle basit soruların cevapları çok da basit olmadığı hmm. için. Yani ne tür müzik kardeş falan diye sorduğunda e, doğrudan cevap veremiyoruz. Çünkü hakikaten e, yaratıcılığı besleyebilecek tüm değer ve esinleri içinde barındıran her ne olabilirse e, burada da e, bulunsun olsun istiyoruz. E, dolayısıyla cazla tanımlanamayız. Dünya müziğiyle zaten hoşlanmadığımız bir evet. kavram. E, hiç <gülüyor> tanımlanamayız sanırım. E, etnik dediğimiz şey de birazcık oryantalist bir yaklaşım. Evet. E, sonuçta azından ayrımcı. Evet, evet kesinlikle. Yani daha derin ve özüne bakan bir şey yaptığımız için ve Anadolu'nun seslerine de çok fazla kulak açtığımız için Hı. o tek örnek o değil. Mutlu Turun ve Erkan Oğur atölyesi var, var. ve Erkan Uğur atölyesi var. <Gülüyor> Yurdal ve Göksel'in yapacağı evet. şey çok güzel olacak. Hı. O Türk Halk Müzikleri dediğimizde bağlama farklı bağlama tavırları gibi Anadolu'nun dört bir yanındaki bağlamanın farklı kullanımları üstüne bir hmm. şey olacak. Hatta aynı konsepte bir de konser olacak sonrasında. Evet, sonrasında. Krali Deniz Müziği atövyesi var. Ayşenur Koli var. Onu söyleyelim. Uh -huh. Oğuz Büyükberber'in Bas Krali Atövyesi. Kenny Wollison var. Ravichari ve Mukti Shirimuku. Shirimuku. Abi <gülüyor> o, o çok aşina ol olmadım benim. Evet, evet tabii. Tilokurt kesinlikle şey. söylemek lazım. Kenny Vassell, Oliver Lake. Sayı say bitmiyor. ICSMS.org demekle de ben şu anda yetinmek <gülüyor> istiyorum. En azından çeşitli atölyeler gerçekleşecek e, günler boyunca. Mekanları sayalım esasında bir de kimleri yani aslında demin söylediniz ya belki korkutmuştur insanları ilk öğrencinizin esasında neredeyse profesyonel bir müzisyen olması. da olarak bu kreatif müzik stüdyonun kimi hedeflediğini de sormak istiyorum size. Aslında 18 ile 70 yaş dedik. 18 yaş aslında başka prosedürler gerektiği hani, için yoksa hani 14-15 yaşında sonra. öğrencilerle ilgili bir sıkıntımız yok o da Hı -hı. olabilirdi. Ee, pek çok sanatçının ortak noktası her düzeyden öğrenciyle başka türlü bir şekilde bir, e, iletişim kurabiliyor olmaları hı hı. grupları ayırıp ustalarla daha farklı e, daha başlangıç aşamasında olanlarla daha farklı atölyeler yapabiliyorlar hı hı. Ee, sonra ustalarla birebir çalma şansı olacak o çok şey hani sadece bir workshop'a katılıp dinlemek değil hemen hemen her gün e, 11 günün 7 ila 8'inde ustalarla birlikte grup çalışmaları var. Belki evet. önünüzdeki eski bir evet, şey evet. olabilir. O yazıyor yani abi, esasında sanmam. ben o kısma geçemedim. Sadece. Ee, yani orada mesela Adam Rudolph organik orkestra teorisini anlattıktan sonra oturulacak Hı -hı. iki saat birlikte çalınacak ve işte Oliver Lake gibi, John Zorn gibi, Adam Rudolph gibi ustalarla birlikte çalabilme imkanı gerçekten evet. yani her seviyeden müzisyeni herhalde oldukça mutlu edecek bir olanak. Evet Her günün sonunda da bir tane konser şey olacak evet. zannedersem akşam saatlerine takabilecek bu konserlerde mekanlar da santral kampüsü Bilgi Üniversitesi evet. santral kampüsü merkez olarak tamirhanesinde şey santral kampüsü zaten şey e, genel olarak e, hı hı. üstümüz diyebilirim evet. workshopların büyük bölümü burada olacak Evet, arada bir Boğaziçi Adalar turu var. Bunun haricinde konserler çoğunlukla Sepetçiler Kastrı'nda. Evet, büyük Olduk. konserler özellikle Sepetçiler Kastrı'nda. 27'sindeki e, basın toplantımızı ve 29'undaki şeyi de e, Sepetçiler Kastrı'na aldık. Hı -hı. E, açılış kokteyli ve onu izleyecek İsmet Aynen. Sıral Konferansı'nı. Hı -hı sitede daha güncellenmediği ha, işte için temiz. göremiyor olabilirsiniz. Santral gözüküyor. Evet. Peki Dost kiple konuşuyoruz. İsmet Sıral Kreatif Müzik Stüdyo 29 Temmuz'da başlayacak ve 8 Ağustos'a kadar devam edecek. Katılımcılarını halen bekliyor. Evet. Tahmin ediyorum ki şu aşamada öğrenci başvuruları bizim için gerçekten anlamlı. Zaten bütün bu seyyar satıcıların peşinden İstanbul'u arşınlayan arkadaşlarımız Bilgi Üniversitesi, MİAM ve Boğaziçi Üniversitesi'nden emekleriyle öğrenci olmayı hak ettiler. Dolayısıyla şu ana kadar yapılan yurt dışı ve yurt içi başvurularla birlikte 30'a yakın öğrencimiz var. Hı -hı. Ee, ama bu rakamın sanırım optimumu 50 filan olması aslında biz 100 yabancı 50 Türk diyorduk ama biraz da şeyden korkuyorduk böyle yani onları kaçlı gruplara ayırıp nasıl grup çalışmaları yaptıracağız filan gibi. Evet. Şu anda bir 50-60 öğrenciyle bu çok güzel yapılabilir gibi gözüküyor hocalar da o yönde şey yapıyor. Yani 20-30 kişi daha bekliyorsunuz. Evet. Buna evet. evet evet evet. Evet ismini Sıral Kreatif Müzik Stüdyoyu Açık Dergide ve Açık Radyo'da daha çok konuşuyor olacağız. Bu sadece giriş niteliğinde bir e, söyleşi olma niyetindeydi. Program da esasında çok yoğun olduğundan saat 19.35 olmasına rağmen birçok şeyde tam olarak konuşulamadı. Ama konuşmaya ilerleyen günlerde tekrar fırsatımız olacağını ben umuyorum. Ve dost teşekkür ediyorum. Biliyorum çok işiniz vardı, daha. O yüzden de kolay gelsin diyorum size. Çok çok teşekkür ediyorum ben. Açık Dergi devam ediyor. Ölümünün 30. yıl dönümünde Vladimir Vysotsky Hazırlık sunanlar Ömer Güllü ve Maria Merzyakova Akgüllü. Eğer <gülüyor> Tosca hakkında yaptığımız bu programda aslında sizin affınızda da sığınarak e, şu bilgiyi e, sunmak istiyoruz. Çünkü e, Marina Vladi'nin de dediği gibi onun şarkılarını ve şiirlerini aslında sadece ya da yüzde yüz e, anlamak için belki de Rus olmak gerekiyor. Rus ruhunu iyi anlamak gerekiyor. Aslında yeri gelmişken bundan da bahsetmek gerekiyor. Rusların e, böyle idol haline getirdiği e, veya Rus tarihinde yer etmiş isimlerin kaderleri aslında birbirine çok da e, benziyor. E, bunlardan tabii ki en önemlisi Pushkin, Lermontov, Yesenin, Yesenin e, Vutsotsky. Bunların hepsi çok genç yaşta e, ölüyorlar ve çok hızlı bir yaşamdan sonra ölüyorlar. Pushkin bir düelloda, Lermontov düelloda. Ee, Yesen'in e, daha önce bahsetmiştik e, sebebi belli olmayan bir ölümle intihar deniyor hala bilinmiyor. E, ve bu figürlerin hepsi kendi çaplarında çok hızlı yaşayıp e, ve bu çok kısa yaşamlarına çok şey sığdıran insanlar. E, çok kenarda yaşayan uçurumun kenarında yaşayan insanlar. Ve o yüzden de belki çok genç yaşta yürekleri bu kadar çok tutkuya, bu kadar çok sevdaya dayanamayıp patlıyor. Ve çok genç kaybediyoruz bu insanları. Liriciz kıyı. Здесь птицы щебечут тревожно. Живёшь в заколдованном диком лесу, Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельём на ветру, Пусть дождем Опадают сирени Все равно Я отсюда Тебя Заберу Во дворец Где играют свирели. Твой мир Колдунами На тысячи лет Укрыт От меня И от света И думаешь ты Что прекраснее Нет Чем лес Заколдованный Этот Пусть на листьях Не будет Расы Поутру Пусть луна С небом пасмурным Ссоре. Все равно я отсюда тебя заберу В светлый терем с балконом на море В какой день недели, в котором часу Ты выйдешь ко мне осторожно Когда я тебя на руках унесу Туда, где найти невозможно Украду, если кража тебе по душе Зря я столько сил распозарил Саглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Саглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с кто-то занял. ...lanetlenmiş bir ormanda yaşıyoruz. Burada... ...çam ağaçlarının... ...yaprakları üşüyor. Burada... E, ...kuşlar... E, ...ötüyorlar. Burada dedikodular dönüyor. Ben seni bir saraya götüreceğim. Benimle gelmeye hazır mısın? Ben seni bir çadıra götüreceğim. Benimle gelmeye hazır mısın? Benimle yaşamaya her şartta... ...ve her yerde hazır mısın? ...ben seni buradan kurtaracağım. Marina Vladiye yazdığı bir şarkı bu. Ölümünün 30. yıl dönümünde... ...Vladimir Vysotsky hazırlayıp sunanlar... ...Ömer Akgüllü ve Maria Melziyakova Akgüllü. Eğer bir arkadaş ...i eğer сразу biraz bilesin, iyi mi kötü Evet, Vysotski programını dinlettik sizlere. Sonuna doğru yaklaştığımızı bir kere daha söylediğim Rus Ozan için tematik programımız 30. bölümü döneminde devam ediyor. Açıktaygide dost ki bizlerle beraberdi. cMS'yi e konuştuk. Smetralk ve müzik stüdyo e, hakkında bir nevse de olsa. Önceden bir duyuralım istedik size. SCMS Ork Adresi'ni de bir kere daha hatırlatalım.